Evet Budapest'in gri ve soğuk havası iyi geldi bana. Evet. <gülüyor> o yüzden. E desin. Evet. evet. Ee, bu arada da bu yazından da gördüğümüz Ervin Sabo kütüphanesi. Evet. Buradan evet. kalkarak bir aslında rezon detay üzerinde biraz konuşalım evet. diye düşünüyoruz. Yani devletin Ali menfaatleri derdik biz eskiler. <gülüyor> Her ne durumda olsa olsun devletin çıkarının üstün gelmesi İstin, durumu evet. devletin üstü çıkarı buradan belli bir jargonu da var yani hani art, devletin içinde de kullanılan <gülüyor> tam artık neyse bana ama bunları düşündüren aslında tabi ervin sabah itihbaresinin kendisi bir ya oradayken daha çok işte bu son bu hafta başına itibaren bu etanın ateşkesi gerçek evet. kalıcı ateşkes ilan etmesi tam lafıyla Kaya, uluslararası e, düzeyde kanıtlanabilir, tek taraflı ve kalıcı ateşkes. Ki bu da işte silahsızlanmaya hakikaten baskı sorunu şiddet dışı çözüme giden, şiddetin tamamen geride bırakıldığı, yeni bir dönemin açıldığı e, bir şekilde çözüme giden, e, barışın kapısını açan e, bir adım oluyor. E, oradan düşünüyordum ve işte e, çünkü e, İspanya hükümeti bunu hemen reddetti. Ki e,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 sol bir hükümet pek evet. yok biliyorsunuz <gülüyor> artık. Evet. Tedaviydi. koruma altına alınmalı. O, o yüzden e, onların da bu kadar sert e, bir şekilde hemen ilk defa yani hani bu C e, yardımımızın işte yazısı oldu vesaire e, bildiğiniz gibi işte o, Türkiye'de de yayınlandı bayağı. Eee kelimelere, laflara takılmayın. ...işte barış da hakikaten ciddi bir adımdır bu gibi. Ee, ciddi alınmasına yönelik ki zaten yani Kuzey İrlanda'daki e, bazı isimler Kuzey İrlanda'dan bazı isimler eski e, işte şeyden e, bayağı bir e, bu e, ETA'nın kalıcı barışa da e, kalıcı ateşkese doğru gitmesinde etken olan isimler ETA üstünde değil ama Batasuna'yla ETA'nın siyasi kanadı ile e, temas halinde bayağı bir bunu zorlayan isimler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 Ee, onun için onun baskısıyla et'anın bu noktaya gelmesi söz konusu ve sonunda e, bu cumartesi de işte e, şey oldu büyük, geçen cumartesi yürüyüş oldu Bilba'da e, Bilba en büyük kenti bask ülkesinin e, o e, yürüyüşte 700 kadar bu KJK bizdeki durumu gibi tutuklu e, siyasi mahkum var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 Bu işte maskeli şahsiyetlerimiz bunu Gara diye bir şey var gazete var onun online sitesinde baskı gazetesi bu onun online sitesinde yayınlanmasını sağladılar ve bu gerçekten de ilk defa ETA'dan bu kadar kapsayıcı bir ateşkes açıklaması geliyordu ama İspanya hükümeti hemen bunu reddetti ve arkasından da reddetmesi sadece size olarak reddetmenin ötesine de geçip hemen arkasından birtakım operasyonlar yapıldı. Fransa'da bazı ETA'nın e, ciddi üyeleri diyebileceğimiz kimseler tutuklandı. Bir de ETA'nın e, bilgisayar bu internet üzerinden vesaire ve onun dışında bilgisayar ağındaki e, yönetenlerden çok önemli bir ismi tutukladılar. Bundan dolayı e,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 ...bağlantılı olduğu düşünülen gruplarla ilgili... ...baskı ülkesinde evet. şakır şakır... ...gazeteler, radyolar kapatılıyor... ...şeyi de hatırlıyorum hatta... yani Gonza... <gülüyor> ...Felipe gonzalesin ...başbakanlığı döneminde... Bir ...çok açığa çıkan belgeleriyle ortaya dökülen... ...bir kirli savaş... Evet. ...diye tabir edilen... ...çok tatsız bir süreçte... ...vardı... ...evet bu gal... ...terörizm karşıtı... ...kurtuluş grupları diye... ...bir paramiliter örgütlenmeye gitmişti... Evet. Bizdeki Jitem tarzı İspanya hükümeti o dönemde. Ve onu daha sonradan e, ortaya çıkarılmasını aslında, gözler önüne serilmesinde tabii İspanya'da basının çok büyük katkısı var. El Mundo gazetesi, üstelik de sağcı muhafazakar bir gazete. E, kendi aslında şey e, çevrelerine de vuran şekilde birazcık. Tabii Felipe Konser soldan da e, bir şekilde yani devlete vurmayı, bu bu, bu denli vurmayı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 bir alerji var. Hı. 1978 anayasası demokrasiyi geçiş döneminde İspanya'da e, baskılar sempatiyle bakmadı anayasaya. E, büyük bir kısmı sandık başına gitmedi. ve Ondan... Bir de, e, pardon sözünü kestim, hı hı. E, <gülüyor> bir, bir de hiç Franco döneminin <gülüyor> bu kepazelikleri konusunda vahşet, hı hı. katliam ne dersek diyelim işte hepsi vardı evet. yani. Hı hı. E, o konuda da bir hesaplaşma hiçbir zamanda olmadı galiba İspanya'da değil mi?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 Ya, Yargıç, Baltasar Garson'un büyük katkısı var. Mesela o çeşitli dosyaların üzerine bayağı bir gitti. Onun dışında araştırılması konusunda bir akım yarattı adeta. Yani, Ama onun da üstüne gittiler değil mi? Baltasar Garson'un üstüne gittiler. gittiler. Onun da üstüne evet. Hükümet bu, bu, olarak iyi. Bu hükümet. Hı hı. Evet bu hükümet. Yani gerçi gidi, gidi, gidi, bu hükümet... De,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 E, onaylanan bir özellik belgesini de biz o nedenle doğru bulmuyoruz Bu, e, Bizim destekleyeceğimiz bir şey değildir gibi bir çizgisi var e, Gernika belgesi ama şimdi Türkiye'de demokratik özellik falan konuşuluyor ya e, Onları tabii fersah fersah açan aşan bir, e, bir belge aslında tabii i̇şte Mesela polis gücünün olması işte Öz savunma gücü Türkiye'de de çok konuşuldu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 Ee, evet. şimdi bak e bu noktada bir şey daha Hı -hı. söyleyebilir Hı -hı. miyim? Yani Hı -hı. şu o, zayıf olmasından, ETA'nın e, son e, Hı -hı. yıllarda iyice zayıflamış potansiyel ve halk kitleleri nezdinde de, Hı -hı. de şeyini yitirmiş olmasından da kaynaklanıyor etkisini değil mi bir miktar bu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 demokratik mücadeleli ve halk tabanında örgütlenerek yapıyorlar işte 1 1,5 milyon mesela sokağa dökülebiliyor Barselona'da eee baktığınızda yani evet. acayip bir şey var yani orada dinamik var siyasi. E bu, bunu şey de görmek mümkün değil baskı ülkesinde. Bir bıkkınlık var halkta da. %80'i halkın Artık barış ateş kessin, ötesinde silahsızlanmayı istiyor. Silahların döneminin tamamen kapanmasını istiyor. Peki Ayrınca o zaman da, hükümet neden bu kadar katı bir reddiye getiriyor? Işte bu devlet mantığına geliyoruz. Şimdi devletin eli güçlü bu durumda. Şimdi İspanya'da halkın %78'inin en büyük derdi ekonomik sorunlar. Sadece %6'lık bir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 Hala çünkü çocuklarını askere yolluyorlar, şehitler işte tırnak içinde vesaire bölümü psikoloji var. İspanya'da bu yok. Baskı sorunu artık gözden ırak bir sorun. Baskıların kendi arasında dediğim gibi %80 bir şey var. Silahsızlanılsın artık noktasında var. Şey, bağımsızlığı destekleyenlere baktığınızda %25 civarında falan baskı ülkesinde. Böyle bir durumda şimdi kendi kaderini tayin hakkı yüksek oranda %60'larda destekleniyor. Yani biz bu konuyu da söyleyeceğimizi söyleyebilecek durumda olalım fikri destekleniyor. Ama tam bağımsızlığı destekleyen düşük oranda %25 yani çok büyük müthiş ezici bir çoğunluk değil bu. Peki buradan nereye gideceğini düşünüyorsun <gülüyor>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 Orada hükümetin işte devlet mantığının ne kadar konuşturduğuna bağlı aslında. İpler biraz onların elinde. Yani bu batasına ve ETA'nın arasındaki bir çatlak var şu an ister istemez. Bir görüş ayrılığı var. Çünkü ETA'dan bazı kimseler de hükümeti samimi bulmuyor. Ve bu silahsızlanma sürecine gidilmesi gibi hep ETA'nın taviz verdiğini düşünüyorlar bu yolda da. O nedenle orada... Bir, ...bir o çatlağı güçlendirmek için hükümet bastırabilir. Biraz öyle olacak gibi gözüküyor. Ve orada da bir tansiyon sürüyor olabilir. Ne olabilir? ETA'nın içinden radikal bir kanat, daha radikal bir kanat koparak... ...şiddet eylemlerine devam ediyor olabilir. Bu ciddi bir Olasıdır. olasılık. Onun dışında...